Selat ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, peygamber efendimiz ve şerefli arkadaşlarının ilk savaşıydı. Savaş diye de yola çıkmamışlardı. Ama onlar Bedir Ovası'na doğru yürürken Mekke müşrik ordusunun geldiğini öğrendiler. Artık savaş kendisini gösteriyordu. Kendilerini savaşın içinde buluyorlardı. İki ordu Bedir Ovası'nda karşı karşıyaydı. Hicretin ikinci yılıydı. Ramazan ayının 17. günüydü, günlerden Cuma'ydı. Bedir 8-9 kilometre uzunluğunda, 6,5 kilometre eninde etrafı yüksek dağlarla çevrili bir ovaydı. İslam ordusu 314 kişiydi. 83'ü muhacir, 231'i ensardı. İslam ordusunun iki atı ve 70 devesi vardı. Müşrik ordusu 950 ya da 1000 kişi civarındaydı. Askerlerinin çoğu zırhlıydı. 200 atları, 700 develeri vardı. Savaşın sebebi belliydi. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde Mekke'li müşrikler Müslümanların mal varlığını el koymuşlardı. Bir örnek verecek olursak Peygamber Efendimizin Mekke'deki evine amcası Ebu Talib'in oğlu Akil el koyuyor sonra da satıyordu. Müşrikler Mekke'de Müslümanların mal varlığını el koymakla kalmıyor, hicretten sonra da yer yer Müslümanlara, Medinelilere saldırıyorlardı. Ortada adı konmamış bir savaş vardı. Soğuk savaş bütün şiddetiyle sürüyordu. En ufak bir neden sıcak savaşa yol açabilirdi ve öyle de oluyordu. Mekkelilerin kervanı kurtulmuştu. Savaşmaya neden olacak bir şey kalmamıştı. Ama müşrikler bunu bahane edip artık Müslümanların işini tamamen bitireceklerdi. Sonra iki ordu Bedir Ovası'nda karşı karşıya geldiğinde Resul Ekrem Efendimiz Hazreti Ömer Efendimizi elçi olarak gönderiyordu. Savaş olmasın, sulh olsun diye. Ama Ebu Cehil ve adamları bu teklifi reddediyor ve savaş diyorlardı. Şimdi ilk kordu Bedir Ovası'nda kapışmaya hazırdı. Önce üç cangaver meydana çıkıyordu. Hazreti Hamza, Hazreti Ali ve Hazreti Ubeyde Efendilerimiz. Karşılarına çıkan üç müşriği biçiyorlardı. Müminler tekbir getiriyor, müşriklerin yüzünü elem-keder rüzgarı yalıyordu. Ve savaş başlıyor. Müslüman ordu saf saf halindeydi. Önce oklarını fırlatıyorlardı, sonra taşlarını. Müşrikler yaklaşınca mızraklarını atıyorlardı. Şimdi kılıçlar kınından çıkıyordu. İki ordu birbirine giriyordu. Savaşın kızgın anında sahabe-i kiram peygamber efendimizin çevresinde yerlerini alıyordu. Sanki onun kanatları arasına sığınıyorlardı. Peygamber efendimiz şu ayeti sesli sesli okuyordu. O topluluk yakında bozulacak ve onlar arkalarını dönüp kaçacaklar. Peygamber Efendimiz yer yer ordunun arasında, yer yer çadırında dua makamında. Hz. Efendimiz Bedir günü biraz çarpıştıktan sonra ne yaptığını görmek için Resulullah'ın yanına gittim. Baktım ki secdeye kapanmış dua ediyordu diyor. Resulullah uzun bir duadan sonra gül yüzleri çok belirgin bir tebessümle ordusunun arasına giriyordu. Şerefli arkadaşlarını kesin bir zaferle müjdeliyordu. Allah'ın kendilerine yardım edeceğini, meleklerin yardım için hazır beklediğini, zaferin Müslümanların olacağını beyan buyuruyordu. Enfal suresinin 9. ve 10. ayetini okuyordu. Hatırlayın ki siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da peş peşe gelen bin melekle size yardım edeceğim diyerek Duanızı kabul buyurdu Allah bunu melekler de yardımı sadece müjde olsun Ve onunla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı Zaten yardım yalnız Allah'tandır Çünkü Allahu Teala mutlak galiptir Yegane hüküm ve hikmet sahibidir Müşrik ordusunun komutanı Ebu Cehil Ordusunu cesaretlendirmeye çalışıyordu Avazı çıktığı kadar bağırıyordu Yemin ederim ki diyordu Muhammed ve adamlarını tutup iplerle bağlamadıkça buradan ayrılmayacağız. Sizden her biriniz onların birini öldürsün. Fakat eğer onları öldürmeyip yakalamayı düşünüyorsanız, dinlerinden ayrılmanın, atalarının yolundan ayrılmanın ne demek olduğunu, lat ve sırt çevirmenin nasıl olduğunu öğreteceğiz diyordu. Ebu Cehil ve avaneleri gönüllerini nasıl da meyvelendiriyorlardı. Peygamber Efendimiz'i ve şerefli arkadaşlarını iplerle bağlayacaklardı. Mekke'ye sürükleyeceklerdi. Mekke'de zaferin sevincini yaşayacaklardı. laht Uzanın önünde secde ettireceklerdi. Böylece sadisçe bir zevk alacaklardı. Zaten Ebu Cehil müminleri son derece zayıf görüyordu. Onların işini bitirmek için ciddi bir gayrete dahi gerek yoktu. Bu kez onlara en büyük ders verilecekti. İplere bağlanıp Mekke'ye götürülecekler ve aleme ibret olacak bir manzara ortaya koyacaklardı. Ebu Cehil böyle hayallerin, böyle tasavvurların içindeydi. Böyle düşünmek bile ona huzur veriyor, kendini daha bir kuvvetli hissediyordu. Bedir Savaşı kalpleri dalgalandıran bir savaştı. İnsanın en yakınlarıyla karşı karşıya geldiği bir savaştı. Peygamber Efendimiz'in yanı başında amcası Hazreti Hamza vardı. Karşı tarafta ise öbür amcası Abbas vardı. İki kardeş karşı karşıyaydı. Peygamber Efendimiz'in yanında amcası Ebu Talib'in oğlu Hazreti'l Efendimiz vardı. Karşısında ise yine amcası Ebu Talib'in oğlu Akil vardı. Akil, müşrik ordunun bir neferiydi. Utbenin bir oğlu Ebu Hüzeyfe, İslam ordusundaydı. Diğer oğlu Velis ise, müşriklerin safındaydı. Hz. Ebu Bekir Efendimiz ve oğlu Abdullah, İslam ordusunun öncü neferlerindendi. Müşrik ordusunda ise, diğer oğlu Abdurrahman vardı. Bir ara müşriklerin safındaki Abdurrahman, ilere atılıyor, er istiyordu. Ebu Bekir Efendimiz, Resulullah'tan izin istiyor. Bu küstah oğluna haddini bildirmek istiyordu ama Allah'ın Resulü izin vermiyordu. Ebu Bekir Efendimiz öfkeyle oğluna sesleniyordu. Ey Abdurrahman bana olan yakıllığın nerede kaldı diyordu. Abdurrahman babası Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e bağırarak kalmadı hiçbir şey silah ve akacak kandan başka. İhtiyarların sapıklığını yok edecek Keskin kılıçtan başka diye şiirimsiz sözler söylüyordu. Küfür yüreklere oturduğunda iman ve imana dair her şeyden müthiş rahatsız oluyordu. Küfür hayatın sahih bir anlamı olmadığı algısına dayanıyordu. Dünyaya geliniyordu, belli bir süre yaşanıyordu, sonra da ölüm denen olguyla kaybolup gidiliyordu. Hayat daha çok tensel, bedensel zevklerden ibaretti. Hayat dünyadan ibaretti. Yer yer Allah denilse de Allahu Teala'ya ilişkin bir sorumluluk söz konusu değildi. Kim böyle bir hayatı eleştirirse, böyle bir hayatın anlamsızlığını, temelsizliğini söylerse, hele bir de Allah'a iman edip hayatı Allah'ın razı olacağı esaslara göre yaşamaktan söz edilirse buna asla tahammül edilemezdi. Hayatına kimse müdahale edemezdi. Hayatın üzerine kimse söz söyleyemezdi. İman yolu ise hayatın bütünüyle anlamlı olduğunu dile getirmek oluyordu. Varlıklar aleminde her varlığın bir işlevi vardı. Varlıklar aleminde muhteşem bir sistem vardı. Evrenin varlığı ve işleyişi gücü sonsuz, ilmi sonsuz bir varlığa işaret ediyordu. Ve Allah kulunu şaşkınlığın içinde bırakmıyordu. Peygamberlerini kitaplarını gönderiyordu. Arı duru bir düşünceye kavuşturuyordu Allah'a dayanan Allah'a bağlanan müminler vardı Asıl hayatın Sonsuz hayatın Ahiret hayatına inanan müminler vardı Hayatı sadece Dünyadan bilenlerle Bu hayattan sonra Ahiret hayatına inanan müminler Karşı karşıyaydı İşte baba Ebu Bekir Efendimiz iman yolunun en salih Müminlerindendi İşte oğlu Abdurrahman Küfür yolunun yolcusuydu Küfürün ordusuyla İslam'ın ordusu Bedir Ovası'nda kıyasıya bir savaş içindeydi Hz. Ebu Ubeyde bin an Ölümüne savaşıyordu Tam bir cesaret abidesiydi Ama onu takip eden birisi vardı Ebu Ubeyde Takip edildiğini fark ediyordu Kendisini takip eden Arada bir karşısına çıkıyor Ve bir kılıç darbesi indirmek istiyordu ama Ebu Ubeyde kıvrak bir hareketle darbeyi savuşturuyordu Ama kendisini takip eden müşrik insan Ebu Ubeyde'nin peşini bırakmıyordu İkide bir karşısına çıkıyor ve kılıcını savuruyordu Ebu Ubeyde ona karşı kılıç kullanmak istemiyordu Sürekli kendini korumaya çalışıyordu Ama Ebu Ubeyde'yi bir yere sıkıştırmıştı Artık Ebu Ubeyde'nin kaçması mümkün değildi Ve kılıcını müşriye savuruyordu Müşrik bir ağaç gibi devriliyordu Toprağa düşen bu müşrik adam Hz. Ebu Ubeyde'nin babasıydı Oğlu İslam'ı tercih ettiği için Oğluna düşman kesilmişti Oğluna ilişkin kini her gün büyümüştü İçindeki öfke ancak oğlunu öldürürse sakinleşecekti Ebu Ubeyde ile babası arasında Zamanıyla en der görülen bir muhabbet vardı Bu nedenle de Ebu Ubeyde babasıyla savaşmak istemiyordu ama bu bir yere kadardı. Mücadele suresinin 22. ayetinde Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir toplumun Allah ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. Bunlar kendi babaları, çocukları, kardeşleri ya da akrabaları olsa bile. İşte onların kalbine Allah imanı yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları işlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacak. Orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allahu Teala'dan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah tarafında olanlardır. İyi bilin ki kurtuluşa erecekler de sadece Allah tarafında olanlardır buyruluyor. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.